Programa başlamadan önce Sayın Aslan Hancer'e destekleri için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bugünkü konumuz fotoğraf tarihimizin en renkli isimlerinden Arif Hikmet Koyunoğlu. Doğrusu ben onun anılarını okumaktan oldum olası keyif alırım. O kadar hoş bir anlatımı, o kadar kendine özgü bir karakteri var ki Bugün bir kez de radyodan bunları sizlerle paylaşmak istedim. İstanbul'un 100 fotoğrafçısı adlı kitabımda onun biyografisine de yer vermiştim. Kimi zaman da konferanslarımın konuları arasında yer aldı. Dolayısıyla ara sıra da olsa tekrar tekrar yazdıklarını okuma fırsatı buldum. Bu vesileyle de sizin de bu tadı almanız dileğiyle Daha çok onun kaleminden anılarını okuyacağım. E, bugünkü programımız biraz hikaye tadında olacak yani. Evet, tam adıyla Ahmet Arif Hikmet Koyunoğlu deyince tabii ki önce mimarlığı akla geliyor. Onun e, milli mimarlık anlayışıyla verdiği eserleri de anlayacağım ama daha büyük bir çoğunluk onun fotoğrafçılığı etrafında, Yeraltı Fotoğrafhanesi adıyla kurduğu stüdyosundan ve dönemin fotoğrafçılığından söz edeceğim. Kendisiyle ilgili yüksek mimarlarımızdan Hasan Kuru yazıcının hazırlamış olduğu bir kitap var. Benim de kaynağım bu kitap olacak. Yapı Kredi yayınlarından 2008 yılında çıktı. Mektupları, anıları, çeşitli yerlerde yayınlanmış yazıları ve belgelerle hazırlanmış müthiş bir çalışma. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Yazının bulunuşu nasıl uygarlık tarihi için bir kırılma noktasıysa, yazı yazma, not tutmada medeniliğin bir göstergesi. Dolayısıyla yazılan şeylerin doğruluğundan ve güzelliğinden bağımsız olarak yazı yazan, Not tutan insan da ilerleme ve gelişme yolunda önemli bir şey başarıyor demektir. Tabii ki her anı, her not, her yazı, her seyahatname, hatta belgeler bile sorgulanabilir. Zaten sorgulanmalıdır da. Ama sorgulanabilir olma durumu e, hiçbir şeyin kıymetini azaltmaz. Tam tersine onun öz değerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Mesela Evliya Çelebi, onun abartılı üslubunu bilsek de seyahatnamesi hala pabeçilemez bir eser. Bu bakımdan da Arif Hikmet Koyunoğlu sadece bu yönüyle bile çok değerli. Aslında kendi anılarını kaleme alırken bile o dönemin yaşantısı, adetleri, siyasi durumu ve fotoğrafçılığı hakkında da çok şey ulaştırıyor bize. Arif Hikmet Koyunoğlu 1893 doğumlu, fotoğrafla henüz 10 yaşındayken tanışıyor. Beyazıt da babasıyla birlikte sık gittikleri bir kırtasiyeci dükkanının vitrininde üzerinde fotoğraf makinesi yazan siyah bir kutu görüyor. Bu 9-12 santim cam negatiflerle kullanılan bir fotoğraf makinesi. Koyunoğlu analarında o zamanki dev makinelerin yanında bunun oyuncak gibi kaldığını belirtiyor. Ve bir düzine cam negatifle birlikte bu makineyi aldığı günden şöyle söz ediyor. Broşürdeki eczaları İstanbul ve Beyoğlu'ndaki bütün eczanelerde aradım. Kısmen buldum. Tanıdığım bir kimya öğretmenine bulamadığım ilaçlardan söz ettim. O zat ismi başka fakat aynı işi yapabilecek ilaçlar buldu. Bir fener aldım ve camcıya giderek koyu kırmızı camlar taktırdım. E, tarif mucibince bir iki resim aldım. Bunları banyo etmek için geceyi sabırsızlıkla beklemiştim. Nihayet gece olmuştu. Mutfağa gittim, fenerimi yaktım. Camları banyo ettim. Baya güzelce çıkmıştı. Çok sevinmiştim. Arif İkmet'in çektiği ilk fotoğraf bir ayakkabıcı tamircisini gösteriyor. Bu fotoğrafı ve bazılarını Foto Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından inceleyebilirsiniz. Arif İkmet koyun olup böylesi bir tesadüfle fotoğrafa başlıyor ama onun için bir tutkuya dönüşüyor ve ömrünün de hiçbir döneminde fotoğrafı makineyi elinden bırakmıyor. Bu ilk kadınlardan sonra fotoğrafçılığını da ilerletmek istiyor. Ve bu çabalarını da şöyle aktarmış. Bu derdini Mektebi iken resim hocamız olan Agah Bey'e söylemiştim. O Febüs fotoğrafhanesinde çekilen bazı agrandismanları yağlı boya ile renklendirmek işleri yaptığı için onları iyi tanırmış. Febüs'e uğramış benden söz etmiş. Hemen oraya gitmiştim. İdareci olan Rum ne kadar gündelikte çalışacaksın demişti. Ben de para istemiyorum. Ne söylerseniz yaparım. Maksadım bir amatör olarak foto işlerini öğrenmek diye cevap vermiştim. Patronla da konuştular. Her gün mektepten çıkınca yani akşam üzeri gelip gece geç vakte kadar çalışacaktım. O gün cuma olduğundan mektep yoktu. Orada ortalığı süpürdüm. Camları sildim. Bu suretle foto atölyesinin ışık tertibatını da etüt etmiş oluyordum. Küvetler pis ve pas tutmuştu. Çok lekeliydi. O zaman temizleme tozları yoktu. Yalnız arina denilen ince kum vardı. Koştum çarşıdan arina aldım. Küvetleri pırıl pırıl bir hale koydum. Bu çalışmalarıma bir müddet devam ettim. Benden memnun oldukları için Şamrı cam, kağıt, banyo işlerinde çalıştırmaya başlamışlardı. Onlara akrandisman yağlı boyası ve rötuşunu yapabileceğimi söyledim. Burada yine araya gireyim. Alanı fotoğraf olmayanlar için belirtmek istiyorum. Akrandisman yağlı boyasından kasıt büyütülerek kağıt üzerine basılmış fotoğrafın boyanması. Devam ediyorum. Evden yağlı boya takımımı getirmiştim. la çölde bir hurma ağacı önünde deve üstünde çekilmiş bir İngiliz'in akrandismanını yağlı boya ile renklendirdim. Çok beğendiler. Artık atölyenin mühimi işlerini yapıyordum. Bana lazım olan bütün işleri öğrendikten sonra bir bahane ile ayrılmıştım. Bundan sonra uzun zamanlar Avrupa'dan daha mükemmel makineler getirterek e, çalışmış ve para kazanmıştım. Arif Hikmet fotoğrafçılığa ilgisini hiç kaybetmiyor ve gittikçe de ilerletiyor. Bu arada e, 1910 yılında Sanayi Nefise Mektebi'nin sınavlarına giriyor ve mimarlık müllük bölümünü birincilikle kazanıyor. Fakat kadı olan babasının 1907 yılındaki vefatından sonra maddi sıkıntılar çekmeye başlıyor ve tahsil hayatı boyunca da içinde fotoğrafçılığın da olduğu çeşitli işler yapıyor. Tüm bunları e, onun neşeli kaleminden kitaptan okuyabilirsiniz. Bir önceki programımızda e, Resne Fotoğrafhanesi ve kurucusu Bahattin Bey'i anlatmıştım. E, i̇lginçtir o fotoğrafhanenin ilk açıldığı gün yani 1910 yılında Oraya gidiyor Koyunoğlu ve Bahattin Bediz'le tanışıyor. Ee, o günü dair kaleme aldığı anıları aslında Bahattin Bediz'in tarihçisi için de çok önemli. Ee, o günü şöyle anlatmış. Bir gün mektepten erken çıkmış, Bab-ı Ali yukarı doğru çıkıyordum. Şimdi vilayet binası olan yerin yakınında bir binanın önünde kalabalık görmüştüm. Merak ederek yanlarına sokuldum. Ne olduğunu sordum. Dediler ki bir Türk ilk Türk fotoğrafhanesini açıyor. Bunun için memleketin ve hükümetin büyüklerine bir çay ziyafeti verilecek açılış merasimi yapılıyor. Merakla İTKK binanın kapısına kadar gidebildim. Kapıda polisler bekliyordu. İçeri girmeme mani oldular. Oradaki memura fotoğrafhanenin sahibini görmek istiyorum dedim. Hiç aldırmadılar. Bunun üzerine mühim bir haber getirdim. İş memleket meselesidir. Dediğimi yapmazsanız sonra mesul ol olursunuz diye dayattım. Oradaki polis benim çok katı bir suretle konuştuğumu görünce burada bekle ben gidip haber vereyim dedi. Biraz sonra zayıfça, orta boylu, gözlüklü ve güler yüzlü bir zat gelmişti. Heyecanla yanıma yaklaşarak ne var demişti. Ben de ''Hiçbir hikaye yok. İstanbul'da ilk Türk fotoğrafhanesi açan muhterem zatı görmek ve tebrik etmek istemiştim. Kapıdan içeri sokmadıklarından onu görmek için bir yalan uydurdum.'' demiştim. Gelen bu gözlüklü zat, aradığınız fotoğrafhanenin sahibi benim. Adım da Rahmizade Bahattin diye kendini takdim etmişti. Fotoğrafhanenin ismi de Resne fotoğrafhanesiydi. Bahattin Bey gülerek koluma girdi Beni yukarı mühim misafirlerinin yanına çıkardı. Biraz sonra aklıma geldi. Affedersiniz Baha Bey efendi. Kendimi takdim etmeyi unuttum. Kusura bakmayınız. Adım Hikmet. Sanayi Nefise Mektebi mimari kısmı öğrencilerinden. Aynı zamanda da bir fotoğraf amatörü. Baha Bey beni oradaki misafirlere takdim etmişti. Güzel bir masa hazırlanmıştı. Pastalar, dondurmalar, şerbetler. Arzu edenlere de çaylar. Yedik içtik. Atölyede bazı resimler alındı. Kalabalık da e, başarılar temenni ederek dağıldı. O gün ziyade poz veren sakallı genç Aka Gündüz'dü. O zaman güzel sakallı bir delikanlıydı. Birkaç tane de çarşaflı hanım resmi çekilmişti. Bunlar ilk hatıra olarak vitrinlere konacaktı. Herkes gittikten sonra Bahabey camları banyo etmiş, yıkamış ve kurutmak için Püpitre'yi koymuştu. Püpitre e, rötüş yapılan aletin adı. Bunu da belirtmiş olayım. Devam ediyorum. Bu resimlerden çarşafının üst kısmını yani pelerini arkaya atmış olan bir hanamın resmi çok hoşuma gitmişti. Bunun bir an evvel kağıda basılmasını istiyordum. Fotoğrafhanede benden ve Baha Bey'den başka kimse kalmamıştı. Hizmetçiler temizlik işleriyle uğraşıyorlardı. Ben bir türlü buradan ayrılmak istemiyordum. Baktım canlar kurumuştu. Baha Bey'e o beğendiğim hanım resmini göstererek müsaade ederseniz bunun rötuşunu ben yapayım demiştim. Baha Bey aman Hikmet Bey o mühim bir zatın hanımıdır. Onu kendim rötuş ederek ''Kendim kağıda basmak istiyorum. İsterseniz size başka vesikalık resimlerin klişeleri var. Onlardan vereyim. Rötuş yaparsınız.'' demişti. İşin aslı resmi bozarım diye korkuyordu. Ben ısrar etmiştim. ''Merak etmeyin yumuşak kalemle çalışırım. Gayet bilirsiz rötuş yaparım. Klişeyi katıyan bozmam. Beğenmezseniz matolenle temizlerim. Küçük bir iz bile kalmaz.'' demiştim. Nihayet Baha Bey klişeyi istemeyerek, korkarak verebilmişti. Hemen işe başlamış ve çabucacık bitirmiştim. Klişeyi Baha Bey'e verdim. Cebinden gözlüklerini çıkardı, iyice baktı. Teşekkür ederim, çok mükemmel dedi. Yarın usta gelecek, kağıda çektiririz diye ilave etti. Ben de bu işi yapabilirim deyince, pekala diyerek beni karanlık odaya götürdü. Eczaları, kağıtları gösterdi ve bundan altı tane basınız dedi. Onun fikrini anlamıştım. Bu altı resim arasında hiç ton farkı olmadan basmak çok mühimdi. Çünkü o devirde elektrik, sayaç vesaire yoktu. Bastığım resimleri güzelce yıkadım. Yan yana bir mukava üzerine koyarak Vahabe'ye götürdüm. Yine cebinden gözlüğünü çıkardı, dikkatle baktı. Çok güzel olmuş dedi. Yerinden kalktı, boynuma sarıldı, alnımdan öptü. Ve bugünden itibaren burası senindir. İstediğin zaman gelir serbestçe çalışırsın. Bana yardımcı olursun demişti. İşte Baha ile arkadaşlığımız böylece başladı. Evet değerli dinleyiciler, Arif Hikmet Koyunoğlu'ndan anılar okumaya devam edeceğim. Ama şimdi küçük bir müzik arası verelim. Eskilerden hoş bir şarkı seçtim. Fikret Kızılok'tan Sevda Çiçeği. Tekrar merhaba. 94.9 açık radyoda Foto Müze programındayız. Bir fotoğrafçı olarak Arif İkmet Koyunoğlu'nu konuşuyorduk. onun Rahmi Zade Bahattin Bedizle tanışmasını E, anlatmıştım bir rastlantı sonucu başlayan ilişkilerinin zaman içinde de devam ettiğini ilave edeyim e, onunla ilgili anılarında bir bölüm daha var şöyle yazmış bir gün beni çağırdı İstanbul'da Halıcıoğlu'nda bir elektrik fabrikası yapılıyordu İnşaat ve tesisi bitmek üzereydi Fabrikanın açılış merasiminde bulunacak büyük zatlar için davetiyelerle beraber fabrikanın her kısmının fotolarından teşkil edilecek birer albümde gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Bu iş Baha Bey'e verilmişti. Orada birkaç numunelik resim çekmek için beni oraya göndermişti. Birkaç resim almış numuneleri Baha Bey'e götürmüştüm. Beğenmişti. Yalnız iç resimler çekmek için e, Grand Angüler objektif lazım olduğunu söyledim. Fransızca geniş açı objektif demek. E, bildiğiniz gibi o dönemde hakim değil. Fransızca. Devam ediyorum. E, bu İsa sonra Bahabey. Bey foto hususunda oldukça bilgim olduğunu anlamış ve haklı olduğumu düşünerek hemen Paris'ten 18-24 bir makine ve double uninstinct mat bir objektif getirtmişti. 10 gün kadar çalışmış ve fabrikanın harici dahili resimlerini tamamlamıştım. Bu getirilen makine o günün rayicine göre 30 altındı. Bahabey çalışmamın bedeli olarak o makineyi ve objektifi bana hediye etmişti. Bu makine hayatta parasız ve sıkıntılı anlarımda bana yardımcı olmuştu. Evet, batin Bedins'in cömertliğini ve yardımseverliğini bir kez de onun kaleminden görmüş olduk. Arif Hikmet Koyunoğlu mimari eğitime başladıktan iki yıl sonra bir Alman arkeolog adına Atina'ya gidiyor. Ama Balkan Harbi'nin başlaması üzerine orada çete kurup savaşmaya başlıyor. Elbasan'da zor durumda kalan Koyunoğlu arkadaşlarıyla beraber manastıra ulaşarak Bosna-Hersek üzerinden Avusturya'ya e, kaçmayı planlıyorlar. Bu sırada yollarda hem tehlikeyle hem de açlıkla mücadele ediyorlar. Yine bu arada önlerine çıkan bir Cizvit papazından yiyecek istiyorlar. Ancak papaz yiyecek yerine heybesinden bir tabanca çıkarınca çalıların arkasına saklanmış olan arkadaşı papazı vuruyor. Tabii kısa sürede yakalanıyorlar ve haklarında idam kararı veriliyor. Tam dıraçta asılacakları sırada Hamidiye zırhlısının dıraçı bombalaması onların hayatını kurtarıyor. Sonrasında Koyunoğlu ölümden kıl payı kurtulmuş olarak İstanbul'a geri dönüyor ve tahsiline kaldığı yerden devam ediyor. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla herkes için zor bir dönemde başlamış oluyor. Ülke insanları dünyaya yayılan büyük bir savaşın içine düştüğü gibi koca bir imparatorluğun yıkılışına da tanık oluyorlardı aynı zamanda. Koyunoğlu da savaşın başlamasının ardından önce Kafkas cephesine gidiyor. Sonra da Sarıkamış'ta Ruslara karşı kayaklı birliğin başında savaşıyor. Tabii ben bunca olayı 3-5 cümleyle özetledim ama bu bölümleri de anılarından uzun uzun e, onun renkli kaleminden okuyabilirsiniz. Savaş yıllarının tüm zorluklarını görmüş ve yaşamış olan Koyunoğlu, İstanbul işgal edildiğinde İngilizler tarafından tutuklanıyor. Asılsız bir ihbardan dolayı. Bir ay sonra da kefaletle kurtuluyor. Fakat o günlerde ciddi para sıkıntısı da çekiyor. İşte bu sırada bir stüdyo açmaya karar veriyor. Gene onun kaleminden biraz atlayarak okuyacağım. Şimdi artık ne iş yapayım diye düşünüyordum. Bir fotoğrafhane açar çalışabilirdim. Babali caddesinde Ermenici çıkan bir gazetenin idarehanesinin altında ve cadde üzerinde bir dükkanda tabelacılık yapan e, arkadaşım ressam Vahan Atamyan vardı. Bu dükkanın arka tarafında bir odası ve boş duran bir bodrum katı vardı. Bunları bana ucuza kiraya vermeleri için Vahan'ı aracı yaptım. Konuştu ve gayet ucuz kira ile tuttum. Evvela bir çöplük halinde olan bodrumu kendim temizlemeye başladım. Elektrik tesisatının boru ferşi işlerini de kendim yaptım, bitirdim. Duvarların sıva tamirlerine e, 4-5 top patiska aldım ve duvarları tavanı patiska ile kapladım. Bu tarihe kadar Türkiye'de elektrikle resim alınan bir atölye yapmak kimsenin aklına gelmemişti. İşler bitmiş. Fakat ipotekle aldığım para da tamamen bitmişti. Fotoğrafhanenin adını Yeraltı Fotoğrafhanesi koydum. Arkadaşım Atamyan büyük bir Amerikan bezi üzerine Yeraltı Fotoğrafhanesi elektrikle resim alınır diye yazdı. Baba Ali Caddesi üzerine gerdi. Bahandan biraz para alarak cam aldım ve tecrübe için birkaç resim çektim. Tahmin ettiğimden daha iyi çıkmıştı. Ya Allah Bismillah diye işe başladık. Evet Arif Hikmet Koyunoğlu'nun 1920 yılında açtığı bu stüdyonun ömrü ne yazık ki çok uzun olmaz. Çünkü Anadolu'ya gönderilmek üzere hazırlanan cephaneleri birkaç gün stüdyosunda saklıyor Hikmet Koyunoğlu. Ve işgal güçlerine karşı olan tavırları nedeniyle de kısa süre sonra mimleniyor. Hayatı tekrar tehlikeye girince de 3-4 ay sonra stüdyosunu devrederek Ankara'ya gidiyor. Arif Hikmet Koyunoğlu yeni yeni kurulan Cumhuriyet Türkiye'sinde Ankara'nın çehresini değiştiren mimar oluyor ve önemli eserler veriyor. Etnografya Müzesi, Türk Ocağı Binası, Maarif Vekaleti, Çocuk Esirgeme Kurumu başta olmak üzere birçok mimari yapıya da imzasını atıyor bahsettiğim gibi Arif Hikmet Koyunoğlu ömrünün hiçbir döneminde fotoğrafçılığı bırakmıyor önemli arşivinin yarısı siyaset yapılıyor gerekçesiyle kapatılmak istenen Türk Ocağı'ndaki odasında kırılıyor tesadüfen arkadaşında bulunan diğer yarısı ise kendisi tarafından daha sonra Kültür Bakanlığı'na veriliyor Evet, tarihimizdeki bu önemli fikir 1982 yılında da yaşama veda ediyor. Evet, değerli dinleyiciler, bir programın sonuna daha geldik. Bizi Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Geçmiş programlarımız ise Spotify üzerinden dinlenilebilir. Bir sonraki programda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın. Fotomuzet Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bül. Açık Radyo Program Destekçisi olun.